Torunlarının günümüzde de işletmekte oldukları söz konusu kurumu 18. yüzyılda Otel de Lerob adıyla bir Normandiyalı Guillaume Cassignol kurmuştu. Girişin üzerine gündüz ve gece belirtkesi olarak geniş ve yüksek bir fener astırtmıştı. Ön yüzünde her ülkenin özel bir ayrım sunduğu cam üzerine yapılmış bir avlup haritası vardı. Çekici renk kırmızı ise yurda ayrılmıştı. İmparatorluk seferleri başlayınca gönlü coşku dolu ve aklı hep fenerinde olan Kasinyol, tarihi tarihine boyunduruk altına alınan her ülkeyi Fransa'nınkine eş bir kırmızıya boyatmış, kıtanın ablukaya alınması nedeniyle nasıl olsa boyun eğeceğini düşündüğü İngiltere'yi de bunun dışında bırakmamıştı. Moskova'ya girildiği haberi gelir gelmez Rusya'da birleştirici işlemden geçirilmiş, o zaman tüm Avrupa egemen devletin kırmızısına katılmıştı. Cassiniol, sınırsız dünyanın bu bölümünün tek renkliliğinin esiniyle gurur içinde kurumunu tek bir sözcük daha ekleyerek Hotel d'Europe France Frances diye adlandırmıştı. Yenilgi döneminde yine ilk ada dönmek zorunda kalmıştı ama tek renkli haritayı Napolyon'un en şanlı döneminin değerli ve konuşan bir anısı olarak olduğu gibi bırakmıştı. Otel yakın bir geçmişte yeniden yapılınca hep ağızdan ağza dolaşan öyküsü etkili bir reklam oluşturan söylencesel fener özenle eski yerine konulmuştu. Bu kışkırtıcı kırmızılığı geldiğinde fark etmiş olan Etafle'ye de o gün bugün oradan her geçişinde gözlerini başka yana çevirmekle yetinmişti. Ama şimdi Avrupa güneşinin eşiği koruyan geniş bir sundurma içinde parlamakta olan ateşli bir ışını ile aydınlanmış olarak tırnağının dibindeki aklıkta yansımaktaydı. Şimdiden iyice allak bullak olan genç kadın, ile doğunun yer değiştirmiş olmasına karşın özel biçime kendisi için açıklıkla tanınabilir kalan bu parlak kırmızı leke karşısında donup kalmıştı. Kımıltısız bunalım içinde, ortamın etkisi altında içgüdüyle ana dili gibi konuştuğu Fransızcayı seçerek vurgusuz biçimde, tırnağın dibinde tüm Avrupa kırmızı tümüyle, Demişti. Yaşı nedeniyle ağır işittiğinden Casimir söylediğini duymadı. Olup bitenlerde hiçbir tuhaflık görmediğinden mektubu ve gülü yerden almayı görev bilmişti. Ama yaşlı belinin sertliği parmaklarını yarı yolda durdurdu ve ivecenliğin buyurduğu güçlü ve kesin bir sesle yerini doldursun diye Lord Exley'in gromunu çağırdı. Çok uzaklarda kalmış delikanlılığında romantik dönemde Parisi bir seçkinin yanında Tigre olarak çalışmış olan Kasimir genç ayak uşaklarına kendisinin de nice kez karşılık verdiği çoktan kullanılmaz olmuş sözcükle seslenme alışkanlığını hiçbir zaman bırakmamıştı. Böylece gözleri genç uşağa dikili parmağını kaldırıma doğru uzanmış durumda yüksek sesi bu Tigre sözcüğüyle seslendi yalnızca. Uşak kendisi için anlamdan yoksun olan bu addan çok bakışa ve deviniye uyarak atların başını bırakıp geldi çiçeği ve mektubu hemen alıp eterfle daya uzattı Ama Etefle'ye de Kasimir'in soğuk bir güçle söylediği sözcüğü acılı uyutumu içinde titreyerek bir uyarı haykırışı diye algıladı ve birden sanrıya kapılarak şaşkın davranışlarının ve öncekiler gibi Fransızca söylediği sözlerin de ortaya koyduğu gibi babasını bir zamanlar kendisini boğazlayan aslanla boğuşur gördü önünde. Atlının zayıflığının kaynağı olan kanlı sahnenin hastalık nedeniyle yeniden belirmesi, böylesine kısa bir sürede birbirini izlemiş olan o üç denge bozucu sarsıntıya eklenince zavallıya son yumruğu da indirdi. Tam delilik belirtileri vermeye başladı. Alban'ı tanımadı. Ambrose atlarının başına dönerken Alban kaygıdan şaşkına dönmüş durumda hemen koşup geldi, onu tatlılıkla dairelerine götürdü. Bu tarihten sonra durumu gittikçe kötüye gitti, sabuklama içinde her şey gözüne kan kırmızısı görünüyordu. Paris'e götürüldü büyük bir uzmanca muayene edildi. Uzman Alban'dan iyice bilgi aldıktan sonra hastalığın aldığı özel biçimin nedenini buldu. Şiddetli bir sarsıntı anında kimi açılardan nice zamandır kötü bir alanla karşılaşınca tırnağın bir yansımasında yer alan o güneş vurmuş ünlü kırmızı leke çağrışımlar yaratan dış çizgileriyle zayıf Etefle dayı tümüyle kırmızı bir gerçek Avrupa'nın ölçüsüz görüntüsüne götürmüştü. Böylece tehlikeli bir eğime gelmiş, birkaç saniye sonra çılgının derinliklerine gömülünce bir dizi evreyi kendiliğinden geçmiş, sonunda da gözlerinde tüm evren kırmızıya boyanmıştı. Rengin kendisi için öylesine acılı bir biçimde kan düşüncesiyle birleşen bu saltık genelleşimi, kızıl korkusuyla birleşince yaşamını sürekli cehenneme çevirdi. Tüm tedaviler boşa çıktı. Zavallı genç kadın çektiği işkence altında ezilerek eriyip öldü. Alban kederden yıkıldı. Büyüleyici yansımanın gücünün ve belirginliğinin ölümcül anda acı olaydaki büyük payını düşününce tırnak kalaylayıcıdan nefret etti. Gerçekte acısının başlıca nedeni onun buluşuydu. Etaf Leda öldükten sonra aklını yitirmesine neden olan korkunç ve çarpıcı çıkışı yeniden gerçekleştirmekteydi. Kantorel söz konusu olayları öğrendikten sonra her şeyi olduğu gibi yeniden kurmuştu. Genç kadının tırnakları ölümünden sonra uzadığından Londra'dan altın pahasına tırnak kalaylayıcıyı getirtmişti. Adam bu kez duyarsızlaştırmadan önce öylesine göz önüne çıkması gereken sağ başparmağı, sonra sarsıcı bir birlik yokluğunu önlemek için öteki dokuz parmağı istenen ek kalaylamayı yapmıştı. Üstat Alba'nın büyük acısından beri kendisinde bunca tiksinti uyandıran adamı görmeyeceği biçimde düzenlemişti her şeyi. Zavallı kocanın ana olarak aşkla sakladığı o Etefleda'nın kanıyla boyalı sapı yıkanmış gül kullanılmayacak ölçüde solmuştu. Kantorelde belli bir sayıda her birinin dikeni tam gerekli yerde bulunan yapay kopyalarını hazırlattırmıştı. Sonra bir bir kullanılmak üzere tıpkı kötü gündekine benzer silinmez biçimde lekelenmiş zarflar sağlanmıştı. Yazı da eksiksiz bir biçimde elle kopya edilmişti. Kullanılacağı sırada her birinin içine boş bir kağıt konulacak, böylece gerekli kalınlık ve sertliğe ulaşacaktı. Bundan sonra Alban özellikle Etefle dayı mektubun verilişinden önceki kısa anlar süresince aklı başında olarak görmenin mutluluğu içinde yenilenebilen kısa gösterimden bir türlü bıkmamıştı. Rolünü de Kasimir'le Grom'un yerini alan biri yaşlı biri genç iki figüran eşliğinde kendisi oynuyordu. Bir elektrik lambası fenerin üstüne yapay bir ışın yansıtıyor hem saat hem de göğün duruluğu elverip de güneş kırmızı haritayı yeterli ve kesintisiz bir biçimde aydınlatınca lamba yakılmıyordu. Her gösteriden önce Eterfleda'nın sağ baş ilk boğumunun en etli yerine iki yüzünden birinin her noktasından ten renginde düz yuvarlak küçük küçük ve kırılgan bir yeni tulum yapıştırılıyordu. Belirtilen saatte yapay güllerden birinin dikeni bunu kolaylıkla patlatınca kan benzeri bir kırmızı sıvı akıyordu. Yapma bir çiçeğin sapı yıkanamadığından her gül yalnız bir kez kullanılıyor. Her zarfda ayrı biçimde kırmızı ile lekelendikten sonra atılıyordu. 8. Fransu aşarlı kurtge İntiharından sonra çok özel koşullar içinde Locustolus'a sokulmuş, gizemli genç adam. Kantorel'in cesetten elde ettiği edimler çok değerli bir yazılı itirafın bulunmasını sağlamış, bu da o zamana değin karanlıklar içinde kalan çarpıcı bir dramın, düşüncede açıklıkla yeniden kurulmasına yardımcı olmuştu. Şimdiden oldukça gerilerde kalmış bir tarihte bir kalem adamı. Kısa bir süre önce dul kalan ve iki gencin, Charles Lydin'in babası olan François-Jules Cortier, Mayo yakınında soluk alacak zaman bile bırakmayan çalışması sakin bir ortam gerektiren, derin bir çalışma adamı olarak bütün yıl yaşamak üzere geniş bir bahçenin ortasında tek başına yükselen bir villa satın almıştı. Kendisine gurur veren, dikkat çekecek ölçüde çıkık bir anlı bulunduğundan François-Jules kendi ünü yararına frenoloji bilimini överdi. Çalışma odasında geniş kara bir raf güzelce dizilmiş kafa taslarıyla doluydu. Bunların ilginç yanları üzerine bilgince konuşabilirdi. Ocak ayında bir öğle sonu yazar çalışmaya başlarken o sırada 9 yaşında bulunan Lidi yanına gelmiş, kendisine eve kapatan sık kar tanelerini candan göstererek sevgiyle yanında oynamak için izin istemişti. Kucağında bir avukat bebek, gündemdeki bir sözün elle tutulur biçimi olarak savunma yerinde kadınların ilk kez göründüğü o yılda çok tutulan bir oyuncak tutuyordu. François Jules kızını çok seviyor. Kısa bir süre önce 11 yaşına gelen François Charles'ı sağlam bir öğrenim görsün diye Paris'te bir liseye yatılı verip istemeye istemeye ondan yoksun kalalı beri de iki katına çıkmıştı sevgisi. Çocuğu öperek evet demiş ama en sessiz usluluk sözü almayı da unutmamıştı. Lidi bir oyalama nedeni olmamak kaygısıyla babasının dirseğini dayadığı büyük ve yüklü masanın arkasına yere oturmuştu. Babası artık kendisini göremezdi. Bebeğiyle sessizce oynarken karı düşününce porselen bebeğin parmaklarında yarattığı soğukluk izlenimiyle acıma duymuş ve sanki çok üşümüş bir insan söz konusuymuş gibi onu içinde alev alev koca bir ateş yanan ocağın önüne yatırmıştı. Ama çok geçmeden sıcak yapıştırıcıyı eritince iki cam göz neredeyse aynı zamanda başın içine düşmüştü. Çocuk üzülmüş, bebeği almış, kazanın sonuçlarını yakından incelemek üzere gözlerinin önüne dikmişti. O zaman bayan avukat kara rafla süslü duvarın üstünde belirginleşiyordu. Lidi elinde olmadan göz yuvalarının ortak boşluğunun sergilenen ölü kafalarıyla pembe yapay yüz arasında anlatım yakınlığı karşısında birden şaşırmıştı. Kafa taslarından birini almış ve yeni bir oyun bulduğu için mutlu mu mutlu bir kez USA gelebilecek tüm yollarla gözlemlenen benzerliği bütünlemek gibi çekici bir işe girişmeye karar vermişti.